Biz bu bunu unuttuk mesela. Şeytan bize unutturdu. <gülüyor> hakikaten önemli bir mesele. Gerçi biz bunu bundan önceki dersimizde süsantılarda değindik değil mi? Biz bunu gördük aslında ama yani hakikaten burada zeker hani silineceğinden dolayı yani bu mesele de burada da yani, e, hatırlanabilir. Bazıların netir meselesi var. He. Yani, He. Olur. Burada bazı şahıslar diyorlar ki zekerdeki damlaların yüzde yüz çıkabilmesi için diyorlar ki sol ayağına ağırlığını sol ayağına vermesi gerekiyor. Ve bu hadis hadis uleması veyahut da hadis mutahassisler diyor ki bu hadis zayıftır. Yani böyle bir kaide yoktur kesinlikle. Yani Ali katveselam hiç hiçbir zaman böyle bir şey yapmıştı yapmamıştır. Ve bu konuyla ilgili bir tane hadis var. Sünen İbn Mace'de geçiyor ve İmam Elbani rahimehullah diyor ki bu hadis zayıftır. Bu bir. İkincisi bazıları diyorlar ki işte e, tuvaletini yaptıktan sonra işte 40 adım yapar. Şöyle gider yirmi, böyle gelir yirmi tamam mı? Yani ya, mesela yarım saat tuvalete oturduysa kırk tane damış var, o da yarım saat oldu, bir saat namazı kaçırdı, cemaat gitti. Ama hocam bir de diyorlar ki ne kadar sallarsan sallar, sonra ona düşer, son damla diyorlar. Biz. <gülüyor> Bunu söylüyorlar bizimkene. İstibra mı öncedir, istibra mı öncedir? Efendim? İstibra benim bildiğim yanlış bilmiyorsa İdrarın kesilmesini beklemek öyle değil mi? Yani idrarın kesilmesini beklemeden istinca yapmanın bir faydası olmaz. Çünkü doğrudur. Yani <gülüyor> eğer e Eğer kirletirse, kirli bir şekilde namaz kılmaktır. Doğrudur. Yani kırk yani... adım atsa gelse de yine e, çamaşırı kirlenecek Doğru demek. Düşer dolayısıyla dolayısıyla istinca'dan önce, kırk adım atmadan önce tuvalette bu işi bitirmek gerekmiyor. <gülüyor> Aslında doğru yani biz bu görüşü kabul etmiyoruz zaten. Yani biz diyoruz ki bunun aslı yoktur aslında gerçekten hakikaten. Bir de bazen bazı şahıslar bazı şahıslarda çok aşırı vesveseler var. Bunu genelde ya yapar veya hatta onda hastalık olan kişiler yapar. Yani mesela bir kişide prostat olursa bu prostat hastaları Allah Celle, Celle cümlemizi ve Müslümanları bundan korusun. olanlara da Allah şifalar versin. Mesela bu tür hastalık sahibi olan bir kişi, kendisinden emin değildir. Çünkü biliyor ki kalktıktan sonra işte gelecek. Yani bu tür damlalar gelecek. Ve biliyorsunuz biz bundan önce hani bu konuyla ilgili bundan önceki destlerimizde demiştik ki Allah'a sallallahu Selam ve bir duvarın önünden geçerken ses işitiyor. Ve gidiyor bakıyor ki iki tane mezar var. Bu iki tane mezardan ses geliyor. Allah Celle Cev tarafından ona vahiy gönderilerek işte bu ses, bu inlenme veyahut da bu azap iki şeyden dolayı. Bir işte çişinden dolayı kendini sağlam e, tutmadığından dolayı diye de laf taşıcılığı yaptığından dolayı. Yani nemime. Ve hakikaten bu çişten dolayı kirlenen kilot ve yahutta ayak ayakkabıya çoraplara ve da fıstıma ve yahutta bandolara sıçrantılardan dolayı bu kabir azabına sebep oluyor. Tamam mı? Öbür tarafta bu diyorlar ki mesela kişi tuvaletini yaptıktan sonra vekerini şöyle tutar, 2-3-4 defa şöyle yapar, içinde damla varsa dışarı çıkar diyorlar. Hakikaten bu da sünneti yoktur. Bunlar hepsi işte bu vesveseciler tarafından, öksürük. Maalesef Efendim? ha öksürük de var, doğrudur. İşte, e, <gülüyor> Yetenehneh diyor. Yani, Yecib en yetenehneh ve burada hakikaten bu da sünnette yoktur bunlar hepsi sokulmuş ve bu tür sokulan şeyler sözler tamam mı bizim gibi avam tabakada olan insanlar hadis kitaplarında girdiği zaman ilmi olmazsa bu tür şeylerde ne yapacak bunu alacak alıp kabul edecek ve dikkat ediyorsanız avam tabakası ne yapıyor bunu tatbik ediyor niçin çünkü bu konuda ilmi yoktur ve bu meseleyi izah edecek de yerinde alim olmadığı için yani so, soru soracak da kimse bulamıyor Tamam mı dolayısıyla diyor ki madem ki bu yani mesela e neydi ismi şimdi ki çıkardığınızı İstibra yo yo bu burada bir tane çıkardı neydi ee, Cübbeli, Cübbeli, Cübbeli. Hoca <gülüyor> mesela geçen geçen bazı bazı kadınlar bizim çocuklara bir kitap verdiler. Kendisi yazmış. Emin olun nerede bir hadis zayıf hadis varsa içine doldurmuş. Eyvallah. Ve diyor ki kim diyor bu hadis zayıftır. Madem ki bu hadis bu sünnet kitabı içerisindeyse o zaman biz bu hadisle amel edeceğiz. Ha, tamam mı? İşte akide budur. <gülüyor> akide budur. Şimdi Doğru değildir bu. Yani her kitabın içinde bir hadis varsa o hadis işte ille de doğrudur. Allah Aleyhisselam'ın sözü demek doğru değildir. Biliyorsunuz sünnette çok zayıf hadisler uydurulmuş. Hadisler girmiş. <gülüyor> nice hadisler var. Belki milyonlarca hadis girdirmişler. Özellikle mesela Ali hakkında belki hemen hemen 360 tane hadis uydurmuşlar. Bu rafiziler <gülüyor> Şeyler. Tamam mı? O zaman demek istediğim acizane. Bu netir yapmak. Yani böyle çekmek, işte içerideki damlalar çıkması için sünnette yoktur. Yalnız Ün-üthemin Rahimallah diyor ki eğer hakikaten insanda hastalık varsa ve oturuş vaziyette kaldığı müddetçe o damlalar çıkmayacağını biliyorsa kendi hastalığını diyor o zaman ayağa kalkar diyor o damlaların çıkması için kendisi kendi kendine bir çare bulur. Bazı alimler mesela diyorlar ki pamuk tıkar. Çünkü bu küt hani, tuvalete gi e, kilotona bulaşacak ve tuvalete e, kilotona bulaştığı zaman o zaman necis bir elbiseyle namaz kılmış olur. E, o zaman ne olmuş olur? Kılmış olduğu namaz batıl olmuş olur. İade etmesi gerekiyor. Eğer diyor hakikaten vesvese değil de hakikaten hastalık sahibi ise işte bu hastalıktan dolayı bu tür şeyler bu tür şeyler yapmakta bir beis yok. Ama vesveseden dolayı yapmak caiz değildir. Aleyhisselatü Vesselam'a isnat etmek de caiz değildir. Çünkü Ali Aleyhisselatü Vesselam kesinlikle böyle bir şey yapmamış. Vesvese, vesvese olan kişi de bu tür vesveseyi bırakması lazım. Sünnet'e ziyade yani bir tavsiye olan da bile ben, İstanbul'daki vesvese ve Ezanı var. dinlemeyi müsaade verir misiniz? Maalesef.